Risale-i Nur nedir ve hakikatlar müvâcihesinde Risale-i Nur ve tercümanı ne mahiyettedirler diye bir takriznâmedir. Her asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hadimleri emr-i dinde değil, müttebîdirler. Yani kendilerinden ve yeniden bir şey ihdâs etmezler, yeni ahkam getirmezler. Esasat ve ahkamı ı diniyeye, ve Sünen-i Muhammediyeye'ye harfiyen ittiba yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karıştırılmak istenilen ebatılı ref iptal ve dine vaki tecavüzleri reddü imha ve evamiri Rabbaniye'yi ikame ve ahkamı ı ilahiyenin şerafet ve ulviyetini izhar ilan ederler. Ancak tavrı esasiyeyi bozmadan ve ruhu asliyi rencide etmeden yeni izah tarzlarıyla zamanın fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilat ile ifa-i vazife ederler. Bu memur-i rabbaniye fiiliatları ile ve amelleri ile de memuriyetlerinin musaddıkı olurlar. Salabet-i imaniyelerinin ve ihlaslarının aynedarlığını bizzat ifa ederler. Mertebeyi imanlarını fiilen izhar ederler ve ahlakı Muhammediyenin Aleyhissalatu vesselam tam amili ve mişvar-ı Ahmediyenin Aleyhissalatu vesselam ve hilye-i nebeviyenin vesselam hakiki labisi olduklarını gösterirler. Hulasa amel ve ahlak bakımından ve sünnet-i nebeviyeye vesselam ittiba ve temessük cihetinden ümmeti Muhammed'e Aleyhissalatu vesselam tam bir hüsn misar misal olurlar ve nümune-i iktida teşkil ederler. Bunların, Kitabullah'ın tefsiri ve ahkâm-ı diniyenin izahı ve zamanın fehmine ve mertebey i ilmine göre tarz-ı tevcihi sadedinde yazdıkları eserler, kendi tilkay-i nefislerinin ve karih-i ulviyelerinin mahsulü değildir. Kendi zeka ve irfanlarının neticesi değildir. Bunlar, Doğrudan doğruya memba vahy olan zatı pak-ı risaletin Ali manevi ilham ve telkinatıdır. Celalütiye -cel ve Mesnevi Şerif ve Futuhul Gayb ve Emsali Asar hep bu nevidendir. Bu asarı kutsiyeye o zevatı ı alişan ancak tercüman hükmündedirler. Bu zevatı ı mukaddesenin o asarı bergüziidenin tanziminde ve tarz beyanında bir hisseleri vardır. Yani bu zevat-ı kutsiye o mananın mazharı, miratı ve makesi hükmündedirler. Risale-i Nur ve tercümanına gelince bu eseri âlişanda şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir feyiz-i ulvi ve bir kemal-i namütenahi mevcut olduğundan ve hiçbir eserin nail olmadığı bir şekilde meş'ali ilahiyye ve şems-i hidayet ve neyri saadet olan Hazreti Kur'an'ın füyuzatına varis olduğu, meşhud olduğundan onun esası nuru mahzu Kur'an olduğu ve evliyaullah'ın asarından ziyade Feyzi Envar Muhammediyi Aleyhissalatu Vesselam hamil bulunduğu, ve zatı pak-i risaletin ondaki hisse ve alakası ve tasarrufu kutsisi evliyaullah'ın asarından ziyade olduğu ve onun mazhari ve tercümanı olan manevi zatın mazhariyeti ve kemalatı ise o nisbette ali ve emsalsiz olduğu güneş gibi aşikar bir hakikattır. Evet, o zat, daha hali i ve hiç tahsil yapmadan, zevahiri kurtarmak üzere üç aylık bir tahsil müddeti içinde, ulûm-ü evvelîn ve âhirîne ve ve hakaik-i eşyaya ve esrar-ı ve hikmeti ilahiye varis kılınmıştır ki, şimdiye kadar böyle mazhariyeti i kimse nail olmamıştır. Bu harikay-i ilmiyenin eşi asla mesbuk değildir. Hiç şüphe edilemez ki tercümane Nur bu haliyle baştan başa iffeti mücesseme ve şecatı ı harika ve istinâye mutlak teşkil eden harikulade metaneti ahlakiyesiyle bizzat bir mucize-i fıtrat'tır ve tecessüm etmiş bir inayettir ve bir mevhibe-i mutlakadır. O zat-ı zîhabarık daha haddi bulua ermeden bir allâme-i bi'adil halinde bütün cihanı ilme meydan okumuş münazara ettiği erbab-ı ilzam ve iskat etmiş, her nerede olursa olsun vakı olan bütün suallere mutlak bir isabetle ve asla tereddüt etmeden cevap vermiş, on dört yaşından itibaren üstadlık payesini taşımış ve mütemadiyen etrafına feyzi ilim ve nur hikmet saçmış. İzahlarındaki incelik ve derinlik ve beyanlarındaki ulviyet ve metanet ve tevcihlerindeki derin feraset ve basiret ve nur hikmet, Erbab-ı irfanı şaşırtmış ve hakkıyla Bedü'z Zaman unvan-ı celilini bahşettirmiştir. Mezayiy-i ve fazail ilmiyesiyle de din-i Muhammedinin Aleyhissalatu vesselam neşrinde ve ispatında bir kemali tam halinde rûnuma olmuş olan böyle bir zat elbette Seyyidül Enbiya Hazretlerinin Aleyhissalatu vesselam en yüksek iltifatına mazhar ve en ali himaye ve himmetine naildir. Ve şüphesiz o Nebiy-i Akdesin Aleyhissalatu Vesselam emru fermanı ile yürüyen ve tasarrufu ile hareket eden ve onun envar ve hakaykına varis ve mâkes olan bir zatı ı kerîm-üs sıfattır. Envar-ı Muhammediyeyi Aleyhissalatu ve marifi Ahmediyeyi ve Vesselam ve pîyûzatı şem-i en müşaşa bir şekilde parlatması ve Kur'ani ve hadîsî olan işarat ı riyaziyenin kendisinde müntehi olması ve hitabatı nebeviyeyi aleyhissalatu vesselam ifade eden ayatı ı celilenin riyazi beyanlarının kendi üzerinde toplanması delaletleriyle o zat hizmet-i imaniye noktasında risaletin bir mir'at-ı mücellası ve şecere-i risaletin bir son meyve-i münevveri ve lisan-ı risaletin irsiyet noktasında son dehanu hakikati ve şem'i ilahinin hizmet-i ciyetinde bir son hamil-i zîsadeti olduğuna şüphe yoktur. Üçüncü medrese Yusufiye'nin el hüccet Zehra ve Zühretün Nur olan tek dersini dinleyen Nur Şakirtleri namına, Ahmet Feyzi, Ahmet Nazif, Selahaddin, Zübeyir, Ceylan, Sungur, Tabancalı. Benim hissemi haddimden yüz derece ziyade vermeleriyle beraber, bu imza sahiplerinin hatırlarını kırma cesaret edemedim. Sükut ederek o methi, Risale-i Nur Şakirtlerinin şahs-ı manevisi namına kabul ettim. Said Nursi. Bismihî subhâne ve inn min şey'in illâ yusabbihu bihamdih. Esselâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü ebeden daima. Çok sevgili, çok mübarek, çok kıymetdar, çok müşfik üstadımız efendimiz Hazretlerine. Ey irade-i cüziyesini tamamıyla terk edip her umurunu irade-i bırakan ve her zahiri musibet ve sıkıntıda kaderi ilahinin merhamet ve hikmetini görüp kemal tevekkül ve teslimiyetle o Celvei Rabbaniye'nin dahi netayicini sabr ile bekleyen muhterem üstad bazı yerlerde ehli imanın noktayı istinadının yıkılmaya başladığı ve bir kısım esbab ve neşriyat imanın erkanına karşı muhalif cephe alıp Allah'ı inkar eden insanlar alenen ve tefahurla dolaştığı ve Kur'an'ın evamirine muhalif hareket etmek ve manevi kuvvetlere inanmamak icad ve tasnih hakkını şuursuz, kör, sağır tabiata vermek, bir şiar medeniyet ve irfan ve münevverlik telakki edildiği yürekler titreten şu dehşetli asırda, Kur'an'ın bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur'u te'lif ederek, mustarif ve iman abu hayatına muhtaç pek çok biçare gönüllere panzehir hükmünde olan devalarını vererek, onlara saadet ebediyeyi müjdeleyen, ve davalarını gayet katî bürhan ve hüccetlerle ispat eden hakikat caddi kübrasında kutsi ve muazzez rehberimiz ve essebu kelfa'il sırrı ile risale-i nur ile imanlarını kurtaran yüzbinler nur talebesinin hasenatının bir misli defteri amaline geçen fazilet meab efendimiz nasıl ki Cenabı hak denizle hapsinin sıkıntılarını hiçe indirecek derecede şifa bahş olan meyve risalesini orada ihsan etmiş ve gülün çiçeğindeki gayet şirin raihası dikeninin acısını hiçe bıraktığı gibi fani sıkıntılarınızı izale etmişti. Aynen öyle de yine kerim olan rahimi zülcemal hazretleri Denizli hapsinin bir aylık sıkıntısına bir günlük maddi ızdırabı mukabil gelen bu afyon hapishanesinde siz sevgili üstadımız eliyle tiryak ve panzehir hükmünde tevhid, tahmid ve istiâne ve risalet Muhammediye'yi aleyhissalâtu Vesselam tasdik ve muazzam hüccetlerini ihsan etmiş bulunuyor. Okumak ve yazmağı Risale-i Nur'un feyziyle öğrenen çok kusurlu talebeleriniz bizler, bu üç küçük Risale'yi, çam çekirdeğinin koca çam ağacının fihristesini programını içinde sakladığı misillü, hem Risale-i Nur'un hakkaniyetinin kat'î bir hücceti, hem bir nevi hülasât hülasası olarak telakki ettik. Fezailini tariften aciz bulunduğumuz, fakat okuması ruhumuzda pek büyük bir inşiraha vesile olan ve maddi elemlerimizi sürura kalbeden ve iman bahçesinden hadsiz meyveleri getiren bu üç küçük risaleden birisi, zamanımızdaki mevcut küfür, dalalet, tabiat, karanlıklarını dağıtacak ve izale edecek on bir hüccet tevhidi, İkincisi, Risale-i Nur'un bütün müvazenelerinin membağı ve esası ve üstadı içinde bulunan Fatih Şerifenin imani ve kutsi hüccetlerini havi bir şirin tefsirini. Üçüncüsü, yine Afyon Medresesi Yusufiyesinde siz sevgili üstadımızın kalbi mübareklerine hutur eden risalet i Muhammediyeye Aleyhissalatu Vesselam dair kısmının gayet parlak ve tam bir itminan temin eden bir mükemmel tercümesini beyan buyuruyordu. Hiçbir cihette hiçbir şeye liyakatımız olmayan bizler, bütün kuvvetimizle neşrine çalışacağımız bu mahiyetteki eserlerinizi aldık. Cenab-ı Hakk'a şükür ederek, Ya Erhamerrahimîn, Üstadımızdan ebediyen razı ol diye dua ettik. El-Bâkî bâkî -el Risale-i Nur talebeleri namına, Zübeyir, Ceylan, Sungur, İbrahim.